Bir haftalık aradan sonra yeniden Radyo Havan'da Hasbihal programıyla program yapımcınız ve sunucunuz ben Cüneyt Gülen'le birliktesiniz. Bugün yine programda hasbihal edeceğimiz, çok da güzel türküleri beraber seslendireceğimiz değerli bir konuğumuz var. Ee, biraz sonra aslında size uzun uzun kendisinden bahsedeceğiz ama önce bir e, çalışmasını sizlerle buluşturarak programımızı başlatalım. Ondan sonra da İrt Nur Yurtman kimdir, nedir, nereden geldi, ne iş yapar, neler... E... Yapmıştır. Ee, hangi türküleri söyler? Bunları konuşacağız. Sakın yere ayrımayın. Birazdan geliyoruz. Osman bugün bizimle beraber de da belirtmiştik sizlere senfonik e, türküler hazırlamış ve e, onları aslında sizlerle biraz da paylaşmak üzere bugün burada mikrofonlarınızın, e, aslında mikrofonlarımızın başında sizlerin huzurunda olacak. FM başladık. Eğilmez Başın gibi e, sözün devamını Gök, ben hatırlayamadım. Bulutlu Efem. Ee, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Ee, türküleri senfonik yorumlamak. Aslında buna birazdan deneyeceğiz ama önce İlknur e, kimdir, nedir, ne yapar ondan biraz bahsedelim. Tabii ki. E, müzikal yaşantıdan biraz bahsedelim. Hı -hı. Dinleyicilerimize bir sizi tanıştıralım. Tabii. E, 1976 doğumluyum. <gülüyor> İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda dört yıl Türk müziği eğitimi aldıktan sonra Kocaeli Üniversitesi'nde müzikoloji okudum. Aynı dönemde dört sene TRT Gençlik Korosu'na devam ettim. Şu anda eğitimci olarak devam ediyorum. Artı Tuğrul Karataş Beyefendi ile Senfonik Türküler adlı bir çalışma yaptık. Tuğrul Karataş. Tuğrul Karataş, evet. Hı hı bu e, aynı, zaman, aynı zamanda üniversitede bir öğretim görevlisiydi. Hayır, gibi, e, mi? Turul Bey e, dizi, belgesel müzikleri ve kendi e, çapında hazırladığı senfonik Burada müzik. Tabii anıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. E, senfonik müzik üzerine çalışmalarını e, yapıyor. E, Adnan Saygun'un öğrencilerindendir. Hı hı. E, geçen yıl tanıştık kendisiyle. Evet. E, kendisi böyle bir çalışması olduğunu e, seslendirmemi istedi. Onun üzerine stüdyoya girdik. Ee, böyle bir çalışmayı çıkarttık, meydana getirdik. Ee, aslında Tuğrul Bey'in e, başlattığı ve sizin e, yorumlarınızla artık evet. bir noktaladığınız bir çalışma evet. diye düşünebiliriz. Evet. E, şimdilik altı e, eserle başladınız evet. ama bunun ikisini altyapısından ya da vesairesinden dolayı çok e, istemeden böyle bir kenara koyduğunuz e, dört çalışmayla devam ettiğiniz bir e, Çalışmanın içerisindesiniz cümleyi bunu <gülüyor> yani. Şimdi e, devamı gelecek mi her şeyden önce? Şimdi e, şöyle düşünüyoruz. Altı parçayı hazırladık biz firmalara sunmak üzere. Eğer firmalardan gelecek olan tepkiye göre yola çıkacağız açıkçası. Altı parçada da kalabilir bunu 10-12 parçaya da tamamlayabiliriz. Artık şeyler var yani single e, evet, evet, evet, evet. Biliyorsunuz Türkiye'de senfonik müzik yapmak çok zor. Evet. Özellikle dinleyici mi olarak e, bayağı bir azınlığa hitap ediyoruz. E, bunu değerlendirebilecek bir firmayla da yolumuza devam etmek istiyoruz açıkçası. Şu ana kadar e, başvurduğunuz firmalarla görüşmeler ne durumda? Görüşmelerimiz devam ediyor şu anda. Hı -hı. E, herhangi bir sonuçlanmış bir şey yok ama görüşmeler devam ediyor. Peki, e, şimdi dinleyicilerimize biz bu çalışmaları... E, bugün buluşturacağız. Senfonik Türküleri evet. bugün buluşturacağız. Onlar e, ilerleyen süreçlerde belki bunun e, hani daha hani mastering'i e, ya da düzenlemeleri yapılmış son hali dinleyecekleri bir e, albüme ulaşmayı isteyecekler. Hı -hı. E, peki böyle bir albüm yaptığınızda siz e, neler hissedeceksiniz? Albümü tamamlayıp insanların beynisine sunduğunuzda? E, açıkçası e, kültürel, kültürel anlamda ...böyle bir çalışmanın içerisinde bulunmaktan çok keyif alıyorum. Özellikle kendi müziğimizde senfoni müziğin birleşmesini e, bu işe başladığımdan beri çok arzu ediyordum. E, böyle bir fırsatta önüme çıktığı vakit açıkçası çok sevindim. E, fakat e, kaliteli şeylerin her zaman bir e, riski ve bedeli vardır. Özellikle Türkiye'de. Evet. E, herhangi bir sponsorumuz yok... Tamamıyla biz kendi kendimize e, bazı şeyleri yaptık. E, Turul hocamız çok e, destek oldu bu anlamda. Hiçbir şey talep etmeden. E, açıkçası Turul hocayla ben güçlerimizi birleştirdik. <gülüyor> Voltron'u <oluşturduk. gülüyor> Voltron oluşturdun. <gülüyor> <gülüyor> İki kişi daha arıyoruz diyormuşum. <gülüyor> e, Tabii işin bu boyutu biz kendi çabamızda ancak buraya kadar gelebildik. Şimdi buradan sonrasında sunumda firmalara bizi destekleyecek olan firma sahiplerine bağlı. Onlar bir şekilde bizi sahiplenirse yolumuza güzel bir şekilde devam edebileceğimizi düşünüyoruz. Peki genelde... Özellikle şu son döneme baktığımızda hani türkü diye e, insanlar arabesk dinlemeye başladılar. Evet. Aslında e, türkü yine baktığınızda ama altyapıdan e, yorum tarzına kadar e, dikkatli incelediğinizde arabesk dinlemeye başladılar. Onun dışında e, pop aldı başına gidiyor. Gençlik zaten evet. artık türküleri eskisi kadar e, meyilli değil ve evet. e, popüler kültür ne yazık ki onları kemirmeye devam ediyor. Evet. E, onunla beraber Doğu Batı sentezinin asla ve asla bir arada olamayacağını savunan İnsanlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunlar sizi e, nasıl? Hani tetikliyor mu, yıldırıyor mu? Yoksa e, hayır ben bundan sonraki aşamalarda da buna devam edeceğim. E, sonuna kadar gideceğim. Gerekirse e, Çin'de de yapsam bu albümü yapıp bitireceğim. <gülüyor> var mı böyle şey? E, e, tabii e, şimdi bir şekilde e, kafanızda oluşturduğunuz bir müzik tarzı var. E, bu işe başladığınızdan itibaren, müziği düşünmeye başladığınızdan itibaren. Ee, aslında bizim kendi müziğimizin hiçbir şekilde bir desteğe ihtiyacı yok. Yani e, bir batı sanduna e, ya da herhangi bir batı altyapısına e, ihtiyacı yok. Türk müziğimiz olsun, halk müziğimiz olsun başlı başına birçok sessizliği ifade ediyor zaten. <gülüyor> e, fakat tabii ki daha e, geniş kitlelere açılma anlamında e, biraz işin içerisine batı müziğini katmak gerekiyor. Ee, açıkçası eleştiri her daim olacaktır ee, Bugün tek sesli müzik yapsanız da eleştiri gelecektir Altına arabesik döşeseniz de <gülüyor> e, eleştiri gelecektir Eleştirilerin sonu bit olmaz ee, Fakat yaptığımız işin e, son derece arkasındayız Özellikle dünyaya tanıtım aş aşamasında Şimdi Biz bunu tabii yurt dışında da bazı firmalarda değerlendirmeyi düşünüyoruz Kendi müziğimizi biraz onlardan, biraz bizden harmanlayıp onlara sunmak istiyoruz. Ee, o yüzden pek eleştirilerden korkmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama e, hakikaten bazen insanlar e, siz o kadar emek verip e, o kadar çaba sarf ettikten sonra çok acımasızca eleştirebiliyorlar. E, özellikle bu Doğu Batı sentezi kısmında ben bir kere çok severek dinlerim. E, türkünün her türlüsünü dinlerim. E, ama e, düzenlemesi... Özellikle farklı çerçevelerden bakılarak yapıldığında ya da o çeşitlemeyi onun içerisinde Hı -hı. gördüğümde benim Hı -hı. daha çok hoşuma gidiyor. Evet. Şimdi Klasik Türk Halk Müziği diye bir yapı var. Ee, bu arada tabii diğer dinleyicilerimiz görmüyorlar ama burada bir e, öğretim görevlisi e, konuğumuz da evet, var. Evet sevgili ee, arkadaşım Elif de benimle beraber bugün. Aynen. Ee, yanılıyor olabilir miyim bilmiyorum ama Klasik Türk Halk Müziği e, evet çok güzel. Ama hakikaten artık bu dönemde klasik Türk halk müziği bir noktaya kadar dinleniyor olabilse de... ...benim kanaatimce e, türkü de olsa bir şeyleri artık değiştirmenin zamanı geldi. Bu anlamda sizin yaptığınız çalışma benim için çok büyük önem taşıyor. Ya da sizin gibilerin evet. yaptığı çalışma çok büyük önem taşıyor. Peki... Bunu ilerletmek adına daha geniş kitlelere duyurmayı az önce kendiniz zaten ifade ettiniz ama bunu evet. ilerletmek adına başkalarından destek almak hani Tuğrul Hoca gibi mesela hı hı. daha başkalarından da destek almak fikriniz var mı? Ya da kimlerle çalışmayı düşünürsünüz, kimlerle çalışmayı istersiniz? Ee, tabii ki destek almak yani bu işin doğa destek almak bizim için çok önemlidir. Herhangi bir onlardan bir teklif sunulacağı vakit biz de değerlendirmeye inşallah alacağız. Ee, özellikle şu dönem içerisinde Sabahat Akkaraz'ın yaptığı çalışmaları çok beğeniyorum. Özellikle caz orkestrasıyla yaptığı konserleri, e, var konserleri ya. de var, albüm çalışmaları da var. Ee, böyle bir aslında idealim de var yani kendisiyle çalışmak açısından. Hiç görüşünüz mü? Ee, bu konuda... Şimdi kendisinin çok yoğun bir çalışma temposunun olduğunu biliyorum. Ee, ama il, bu demek değildir ki teklif götürmeyelim. Hı -hı. Tabii ki teklif götürebiliriz. Bu arada ben çok sesli koro yönetiyorum. Öyle mi? Evet. E, kendi müziğimizi çok sesli, e, dört sesli hale getirip çocukları çalıştırıyoruz. Ve bununla ilgili de bir projemiz var aslında. Biz çe çeşitli sanatçılarla e, arkasında back vokal olarak, dört sesli koro olarak... Ee, sanatçılarla çalışmak istiyoruz Bu sanatçıların başında da Sabahat Akkiraz geliyor ee, Tabi bunlar hep Düşünce aşamasında, proje aşamasında ee, Hep yavaş yavaş olacak şeyler Adım adım olacak şeyler ee, Tabi ki çok isterim Adımların hızlı olması. <gülüyor> Adımların hızlı olması için arada tanıdıkların olması lazım, bir takım bağlantıların olması lazım. Bahsalar. E buradan beni dinliyorsa sabah takdiraza <gülüyor> sevgilerimizi iletelim, bizi değerlendirsin diyelim. <gülüyor> Peki. Ee, şimdi bir eser daha dinleyelim, bir örnek daha verelim Tabii. dinleyicilerimize. Ee, özellikle sizin dinletmek istediğiniz bir çalışma var mı? FM türküsünü az evvel dinledik. FM'de benim kendi koro öğrencilerim vokal yaptılar. Onlar da hayatlarında ilk defa stüdyoya girdiler hocaları için. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Gene Geçli Dost Kervan'ını isterseniz dinletelim. Orada da yine öğrencilerim bek vokal yapıyorlar. Hı hı. Onu dinletmeyi isterim, arzu ederim. Peki. Ee, o zaman hep beraber dinleyelim Göreyi anımsıyor musunuz ben Sivas diye hatırladım birden ama değerli hocam Sivas olması gerekiyor Sivas diye anımsıyorum evet. ama neyse e, detayı aktarırız <gülüyor> daha sonra geçti dost kervanı dinleyelim Pir Sultan Abdal olduğuna Kim göre Sultan zaten Sivas, evet, Sivas kaçacağını zannetmiyorum orada. <gülüyor> Peki e, Pir Sultan Abdal'dan derlenen bir güzel türkü geçti dost kervanı eyleme beni dinleyeceğiz. E, bence siz de kulaklarınızı biraz daha dikkatlice bu türküye verin. Çünkü hakikaten her zaman dinlediğinizden biraz daha farklı bir altyapı, biraz daha farklı bir yorumla dinleyeceksiniz. Evet. E, o yüzden bazı şeylerin ayırdığına varabilmek için dikkat çekmek gerekebiliyor. Ben şimdiden söyleyeyim biraz daha dikkatle dinlemek lazım. hal devam ediyor Radyo Hava'ndasınız. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Cüneyt Gülen. Güzel bir haftayı hatta güzel bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Bugün yılbaşından önceki son gün 30 Aralık 2010. Evet. E, programın sonunda aslında yeni yıl mesajınızı da alacağım ama tamam. biz devam edelim <gülüyor> konumuza. E, müzikoloji dediniz, müzikoloji mezunuyum dediniz. Müzikolojinin evet. tam şey nedir? E, müziğin içerisindeki e, aslında çok kapsamlı müziği çok kapsamlı gördüğünüz bir bölüm yani bu işin içerisinde armoni de var eser dinleme de var enstrüman var eser analizi de var tarih köken falan tabi müzik tarihi var yani birçok dersin bulunduğu bir bölüm peki şimdi siz bunu söyleyince benim aklıma direkt şey geldim örneğin bir Eski ya da yeni hiç fark etmez bir eseri dinlediğinizde işte yöresinden e, bölgesine kadar ayırt etme ihtimali oluyor mu? Ya yani böyle bir şey okuduğunuzda. Bu mesela çok küçük bir şeydir belki. Hı hı. Şimdi ben Batı müziği okuduğum için. Batı müziğini bilmiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Batı müziğin yöresi olmuyor tabii. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, ama hangi döneme, ağrı <gülüyor> e, hangi döneme ait olduğunu. Bizim bir eser diye. Hangi döneme ait olduğunu, hangi bestecinin... Bu evet, kadar ayırt edilebiliyor hayır. mu? Çünkü ben ne zaman batı bu müziği... Bu dinleme ile alakalı. Yani e, bu müzikoloji öğrencilerin hiçbirinin aslında hiçbirinin çok... birbirinden farkı yokmuş Yok gibi gelir her dinlediğinde. <gülüyor> ama hepsi içerisinde kendini bir şekilde ayırt ettirebiliyor. Hı -hı. E, dönemlere bağlı. E, ve bestecilerin aslında çok dinleme ile alakalı. E, ne kadar çok dinlersiniz o kadar çok ayırt edebilirsiniz. Özellikle bestecileri. Her bestecinin kendine ait bir... Çalış stili ya da beste yorumu olduğu için mesela duyduğunuz vakit bir Bach'ı eğer Bach'ı çok dinlemişseniz bahla Mozart'ı çok rahatlıkla ayırt ben edebiliyorsunuz. Ben bir dört mevsimi çok iyi biliyorum onu da çok sevdiğimden zaman zaman <gülüyor> dinlerim ama hakikaten klasik müzik deyince Türk toplumunda böyle bir yara var. Ee, belki de müziğin hakikaten kökeninin geldiği nokta diye bakabileceğimiz evet. bir e... Türk müziğinde de bu böyledir klasik batı esinlenme de de var. Evet yani her şeyin e, kökü aslında klasiklerden yatıyor hı hı. yani bu işe başlayacaksanız mutlaka klasikleri iyi bilmeniz gerekiyor. Birbirini etkiliyor mu peki yani e, Osmanlıda o saray müziği dönemiyle e, atıyorum işte batı müziğindeki o döneme denk gelen müzikler birbirlerini etkiliyor mu? Yani dede efendi etkilenmiş mi mesela? Des öyle Direkt <gülüyor> Itır'ı etkilenmiş mi diye. ama ıtırıyı genelde bahla eşler e, tutarlar. Aslında e, sevgili arkadaşım Elif burada. Elif'e de bir danışalım istersen. <gülüyor> tutarlar mı? <gülüyor> e, şahsi fikrim etkilenmediği yönünde. E, ancak mesela şöyle bir an anekdot söyleyebilirim. E, dede efendi Gülnihal'i... Sizin müziğinizde vars yapıl, yapılmıyor denmeleri, den, ona böyle söylenmesi üzerine bestelemiş. Öyle mi? Evet öyle bir şey biliriz. Yine mesela. bir, günlüğü bir günlüğü hal aldı bu evet, evet. bildiğimiz. Evet vars ritmindedir o şarkıda. Hı hı. Dede Efendi'nin bestecisidir. Ee, sizin müziğinizde vars yapıl, yapılmıyor demişler. Dede Efendi de nasıl yapılmaz demiş ve bestelemiş bunu. Ee, bir esin ee, değil ama bir inatlaşma sonucunda evet, yine evet, bir evet. gülnihal evet. ortaya çıkmış gibi ama, görünüyor. Ama e, yani tabii... Batı müziğini bilmeyen deha bestecilerimizin e, Batı müziği bestecileriyle aynı kefede ezgileri kullandığı ya da benzer e, aralıkları kullandığı benzer şekilde ezgiler ürettiği de söyleniyor hocalarımız ve nazaliyatçılarımız tarafından. Örnek Mesela işte e, Şevki Bey için Hacı Arif Bey'in öğrencisidir Şevki Bey çok genç yaşta tüberkülozdan ölmüş 31 yaşında. Ee, ama Türk müziğinin Şübert'i derler çünkü Hacı Şevki Bey miydi ben mi yanlış hatırlıyorum Hacı Arif Bey ha Hacı Arif onun Bey. öğrencisi ya, Şevki Bey acılık yok onu, onun o ya yok bir acılık yok evet orada. Ee, yani e, Türk müziğinin Şübert'i derler çünkü şarkı formunda besteleri var hı hı. Şevki Bey'in peki teşekkür ediyoruz bilgi için ee, ...böyle küçük de bilenden hani ne kadar bilirsen bilene danış kısmında... Evet, evet. Ee, ...ama anlıyoruz ki o dönemden çok fazla bir esinlenme olmasa da... ...inatlaşmalarla Batı müziği bir şekilde Osmanlı müziğini etkilemiş, etkilemiş gibi de gibi görünüyor. görünüyor. Evet. Ee, düşünün yani o dönemde e, ortaya çıkan o beste... E, ...bugün yüzyıllar geçmesine rağmen... ...yüzyıl olmuş mudur? Olmuştur. Tabii canım kaç yıl, 700 yıldan bahsediyoruz... Olmamış mıdır? Yani Mozart'ın da mesela Türklerden etkilenip de Türk Marşı'nı yazdığı. Ha, evet. Ee, tırırın, tırırın, evet. Tırırın, tırırın. Evet. Bizimkilerin Evet. çaldığını. Bir yana kılıklarını da. Daha gayretliği var. <Ha>, gayret. <gülüyor> <gülüyor> o marşla içeriye dalıyoruz. Evet. Peki. E, tabii bunun dışında bir de klasik Türk halk müziği var. Yani o, o klasik Türk halk müziği ve onun yapısı da bu anlamda hakikaten e, bizim... Kendi kimliğimizi biraz daha fazla yansıtan. Çünkü saray müziğinden artık ayrılmış oluyor o noktada. Yani evet. e, bir yerden başlayıp bir yerde saray müziği e, Türk sanat müziği olarak devam ettikten sonra... ...türkü de halkın müziği olarak devam evet. etti. Siz bu yolda Türk halk müziği ile ilerlemeyi tercih evet. ettiniz. Ama bir de bunun geçmişi var. İşte, e, klasik Türk halk müziği bizim bildiğimiz o bir tek bağlamayla. Hı hı hı. E, kimler var işte Muharrem Ertaş'lar var, e, Çekiç Aliler var. Evet. E, benim aklıma daha gelemeyen onlarca isim var. En son örnekleri işte. Neşet Tar Taş, Meshe Taş, Mahsun İşerifti. Işte. En son örneklerinden evet. bir tanesi Mahsun Şerif'ti ee, Bunlar da tabii çoğu zaman, hatta zaman zaman artık son örnekler zaman zaman bu tip çalışmaları imza attılar. Ee, onlara da karşı çıkanlar oldu, onlara mı yine de her şey rağmen devam ettiler. Evet. Ee, sizin o, o insanlardan esinlendiğiniz, örnek aldığınız noktalar oldu mu böyle bir çalışmaya girerken? Ee, tabii ki. Ustalarımız... Saygı duyarız. Saygı duyarız. <gülüyor> <gülüyor> ee, özellikle ben e, TRT müziğiyle büyüdüm. E, bizim evimizde... E, ...ben küçüklükten itibaren hep TRT açıktı. TRT sanatçılarının seslerinden... E, ...türkülerimizi dinleme fırsatı o, duydum. E, tabii ki onlar kadar olabilir misiniz desiniz. Onların yerine hiçbir şey tutmaz. Fakat onlardan... ...alabildiğimiz bu işi biraz daha düzgün bir şekilde e, icra etmek. Yani türkünün e, özünü bozmadan, e, eklemeler, değişiklikler yapmadan... E, ...sadece biraz altyapısını değiştirip e, bizim yapabileceğimiz ancak o kadarı. Yani Türkiye kıy kıyamayız, <gülüyor> öyle diyelim. Yok zaten Türk'ünün... Hani Çünkü o... onun örneklerini de duyuyoruz. Evet. Yani tamamıyla halk müziğindeki bazı şeyleri değiştirip işte söz anlamında demiyorum. Ana melodia anlamında söylüyorum. Değiştirip çok fazla yalan yanlış şeyler çıkartanlar da var piyasada örnekleri. Ee, burada... Program başındayken söylediğim bir noktayı hatırlatayım hemen. Günümüzde artık zaten insanlar türkü diye aslında arabesk dinlemeye başladılar. Yani evet. Farkında değiller insanlar, evet. insanlar evet. kültürel değişimin... Evet kültürel evet. e, farklılık ya da geçişin ya da batılılaştıracağım geçişim. diye yanlış armoniler e, düzenlemeleri alçak olarak Araplaştığı. <gülüyor> yani kim ara yani karma çorban aslında baktığınız vakit ne harbis diyorsunuz ne pop diyorsunuz. Ya yani, bambaşka şeyler. Uyumsuz uyumsuz armonilerde düzenleyebiliyorlar yani. Hı -hı. E, bu bağlamda Peki, e, gelelim sizin öğretmenlik tarafınıza. Hı hı. Bir öğretmenlik tarafınız evet. var. İsmek'te, e, evet. kurslarda öğretmenlik yapıyorsunuz. Önce İsmek nedir? Onu bir e, dinleyicilerimizle paylaşalım. E, i̇smek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, ücretsiz olarak halka açtığı e, meslek edindirme kursları. Bizim bulunduğumuz yerde sadece e, müzik hı hı. ihtisas merkezi adı altında e, bütün enstrümanların. Toplandı bir bölüm ben orada e, şan solfej ve e, koro çalışması yapıyorum çok sesli koro kurdum e, bunu kurmamdaki amaç şöyleydi şöyle bir düşünceden yola çıktım şimdi oradaki e, bize başvuran kişileri hiçbir şekilde sınava tabi tutmadan alıyoruz biz e, şunu denemek istedim açıkçası yani bu işin eğitimini almamış kişiler çok sesli müzik yapabilirler mi? Yani e, genlerinde olan yanlış müziği değiştirebilir miyiz acaba? E, beşinci senemiz her yıl birkaç tane konser veriyoruz. E, adım adımda başarılı olduğumuza inanıyorum. Çocuklar daha doğrusu çocuk demeyeyim onlara Gençler. genç arkadaşlarım çok azimliler bu konuda. E, zaten onlardaki o azim olmasa ben bir şekilde bu yola çıkamazdım. Peki kendileri istekli mi geliyorlar böyle? Çok, çok istekli geliyorlar. E, çeşitli meslek gruplarından kişilerden oluşuyor. E, çoğunluğu öğrenci ama doktorumuz var, e, muhasebecimiz var, öğretmenimiz var, e, lise öğrencimiz var. Yaş aralıkları işte 15 ile 40 yaş arasında değişiyor. Hepsini aynı e, şeyde mi değerlendiriyoruz? Yaş grubu? ...diye ayıramayız ama... ...aynı koru içerisinde mi değerlendiriyorsunuz tabii, hepsini? Tabii, tabii. Evet. evet. Aynı korunun içerisinde... <gülüyor> ...sesler ayrılıyor. Bas, soprano, tenor... ...alto diyerekten. E, teker teker... ...böyle suya yazı yazıyoruz... ...onları çalıştırırken. <gülüyor> Çok güzel. Peki, e, yine bir örnekle... ...devam edelim istiyorum. Eğer bu sefer sizin için... ...bir sıkıntı oluşturmayacaksa... E, Erzurum Çarşı Pazar evet. dinleyeceğiz tamam. ee, bu da bir Erzurum türküsü müdür? evet ee, Erzurum, Erzurum türküsüdür ee, daha önce klasik e, yapılmış türkülerini dinledik benim de çok sevdiğim türkülerden Hı -hı. bir tanesi bu ilk kez e, hatta evet ilk kez ben senfonik olarak dinleyeceğim bu türküyü bakalım nasıl çıkacak? Efendim e, Hasbihal devam ediyor. Bugün e, İlknur Hanım konuğumuz İlknur Hanım'la senfonik türküler söylemeye, senfonik türküler üzerine sohbet etmeye devam ediyoruz. E, sizler de bu keyifli sohbette bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Ayrılmayın bir yere birazdan geleceğiz. hal devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bugünkü konuğumuz İlknur Yurtman. Ee, kendisiyle hem senfonik türküleri sizlerle yaptığı... ...senfonik türküleri sizlerle buluşturuyor... ...hem de kendisiyle... E, ...aslında biraz böyle geniş çapta... ...müzik yelpazesi hakkında konuşuyoruz. Ee, türkülerden başladık. Batı müziğine gittik. Osmanlı müziğine geldik. Ee, şimdi biraz da kendi mesleğinden aslında... ...mesleğinin dışında öğretmenlikten bahsedeceğiz. Evet. Evet. Çocuklar, gençler dediğiniz onlardan biraz aslında bahsetmek istiyorum ama hakikaten çocuklar özellikle daha gelişme açık oldukları aşamada e, bir anda kapanıyorlar. Kendilerini kapatıyorlar ve o, o geçiş dönemi dediğimiz, gençliğe geçiş evet. dönemi dediğimiz döneme evet. gidiyorlar. E, burada anladığım kadarıyla size gelenler biraz daha e, o aşamada olanlar. E, 16, onu 10. biraz daha aşmış durumda olanlar ama birkaç tane e, o geçiş dönemini yaşayan öğrencim mevcut. Onun dışındakiler 20'li yaşlar. 30 yaşlar. Kaç çocuk var? Çocuk ee, şu var an mi? 25 öğrenci var öğrencimiz var. Kaç çocuk? 3 ee, tanesi. 15, 16 ve 17 yaşlarında. 15, 16, 17. Evet. Peki e, böyle bir etkinlik içerisinde olduklarından dolayı büyük bir ihtimalle bir hazırlıyorlardır Ama onları buraya e, başlatmak, e, buraya kanalize etmek sizin için zor oldu mu? Ee, tabii bir kısmı bilerek ve isteyerek çalıştık. ...konserlerimizi izledikten sonra ben bu gruba dahil olmak istiyorum diye bana geldiler. Ama mesela ben solfej dersine de giriyorum, şan dersine de giriyorum. Biraz kulağa iyi olan, sesi iyi olan öğrenciye böyle bir çalışmamın olduğunu, gelmek isteyip istemediğini soruyorum. Daha evvel hiç çok sesi müzik dinlememiş ya da herhangi bir eğitim almamış öğrenci. Tabii ilk geldiğinde biraz yadırgıyor. Çünkü çok zor ve sabır gerektiren bir iş. Saatler sürüyor çalışmamız. Ee, biz beş buçukta bir çalışmaya başlıyoruz. Dokuz buçukta nihayetleniyor bir çalışmamız. Ee, tabii genç arkadaşlarımızda birazcık e, sabırla ilgili sorun yaşıyoruz. <gülüyor> Hemen <yeriz>. söyleyeyim diye. <gülüyor> Ama e, tabii her şeyi yerinde yapmaya çalışıyoruz. İşte sürekli e, ders ya da sürekli bir parçayı seslendirmek değil de arada esprilerle. Ee, ya da hayata dair bir takım paylaşımlarla konuşmalarla e, ya da ufak tefek sürprizlerle e, bir şekilde e, sabrın yanına eğlenceyi de katıyoruz öyle diyelim Öğretmenliği kutsal kılan biraz da bu belki de Tabi e, bir kere teker teker hepsinin psikolojisini iyi bilmeniz gerekiyor e, Öğrenciye baktığınız vakit neden sıkıldığını anlamanız gerekiyor o anda, sıkıldığı anda onun alternatifini yaratmak zorundasınız ki topluluğu bir ara arada tutabilesiniz. Peki, ee, koro kısmına geçelim. Büyük bir ihtimalle e, gençlerle o işte 20'li yaşlar ve 20 20'li yaşların üzerindeki grupları evet. bir araya getirmek... ...ya da onların hepsini aynı ortamda değerlendirmek ya da aynı koro içerisinde değerlendirmek e, çok kolay olmasa gerek. Değil, çok zor. E, o çalışmalarda hiç böyle e, gençlerle e, işte orta yaş üzeri olanların çakıştığı zamanlar oluyor mu? Oluyor tabi. E, mesela bir grubumuz var <gülüyor> sevgili tenor grubumuz. <gülüyor> Buradan dinliyorlarsa kendilerine tenörler. tenörler. Evet sürekli konuşma halindeler. Şimdi o orta e, yaş üzerindeki insanlarda <gülüyor> işinden <Buradan> gücünden <gülüyor> <gülüyor> geldikleri için e, arkalarında sürekli bir gürültü onları rahatsız ediyor. Burada bir çat çatışma aralarında yaşayabiliyorlar. Ee, tabii sürekli konuşma halindeler, sürekli her şeyi espriye vurma halindeler. Ama çok enteresandır da bir, bir kere gösterdiğim bir şeyi hemen de algılayıp yapabiliyorlar. Böyle de bir zekaya sahipler. Zihinlesi, zihin açık yeni <gülüyor> nesilde. Ee, bir de işin içerisine mutlaka ve mutlaka sevginizi katmanız gerekiyor. Yani en başında sevgi ve sabır. Sevgi olmadan asla... Zor oluyor mu peki sizin için? Yani zor oluyor tabii ki. Mesela ben eve gittiğim vakit bütün o sesler sabaha kadar kullandı <gülüyor> Bütün yani o işte parçalar, parçaların tınlaması. inanın o günü rahat bir uyku uyuyamıyorum. Ama tabii sonuç önemli. Sonuca varmak için zorluktan geçmeniz gerekiyor. Zorlukla biten... Zorlukla başlayan ve zor olan şeylerin tadı da her zaman çok farklı oluyor. Daha farklı oluyor. Peki e, hani bir yaş sınırlamasından bahsetmedik aslında bakarsanız e, siz 15-16-17 e, yaş grubu dediniz ama hı hı. daha düşük yaş grupları ile ilgili çalışmalar yapılıyor mu sizin Hayır. görev aldığınız noktada? Hayır. E, 15 yaş da başlıyor. Evet. 15 yaşında başlıyor. Yani bu bir prosedür... ...biz o prosedöre uyuyoruz. Yani okay. belediyenin almış olduğu bir karar. Şöyle atıyorum ben... E, ...benim işte müziğe çok duyarlı bir oğlum var. Hatta iki oğlum var. <gülüyor> müziğe çok duyarlı, <gülüyor> duyarlı iki oğlum var. E, ama onlardan bir tanesini ...hakikaten buna kanalize etmek istiyorum. Evet. E, bu aşamada benim ne yapmam lazım? Çünkü... E, ...normal başka bir kursa vermeyi istediğimde... ...o, o taraf çok pahalı. Evet. Devlet kursları 15 yaşın altına bakmıyor. Şimdi maalesef ki... E, ...her... Meslek grubunda olduğu üzere Müzik bir kere bambaşka Bir lüks Yani özellikle bizim gibi ülkede ülkelerde Müzik olsun güzel sanatların herhangi bir dalı olsun Çok büyük bir lüks Bir takım zihniyetler bu lüksü Farklı boyutlara çekebiliyorlar Daha lüks ediyorlar Daha lüks evet Halbuki hocalık demek ...bir şeylerin... ...bilginin maddi karşılığı yoktur. Bana kalırsa. Ee, tabii ki altı yaşındaki bir çocuğun... ...birebir ders alması gerekiyor. Ama tabii işin maddi boyutuna... baktınız vakit... ...yani saat ücretlerini ...ben burada telaffuz etmeyeyim isterseniz. Ee, çok ciddi rakamlar olduğunu... <gülüyor> ciddi ...geçenlerde rakamlar. öğrendim evet. ben evet. de. Evet. Ama hakikaten yani... E, ...söylerken dile kolay ama... Rakamın büyüklüğünü düşündüğünüzde evet. yani ben o zaman çocuğumun yeteneğini ne yapacağım diye evet. e, sıkıntıda evet. kaldığınız bir durum. Onu çok iyi yaşadım. Yani bir hayatımın bir döneminde bu da benim için bir hedef. Ee, özellikle maddi e, güçlük çeken ailelerin yetenekli çocuklarına e, böyle bir eğitim kurma açmayı çok istiyorum. Ee, i̇lerleyen dönemlerde hayatımın bir noktasında mutlaka ve mutlaka bunu gerçekleştireceğim. Ee, o zaman epey bir kursiyeriniz olacak gibi görünüyor. <gülüyor> Hakikaten yani gerçekten e, insanların kendi yeteneklerini değerlendirmek istedikleri alanda ya da yetenekli olduklarını düşündükleri alanda e, bir şeyler yapabilmesi gerçekten e, bence olmalı. Ya da en azından insanlara bu imkan sunulmalı ama Tabii ki. işte bunu bir siz bir ben galiba böyle düşünüyoruz. Bir de belediyeler aslında bu konuda çok güzel çalışıyor. Ee, Birçok belediye çocuklara ücretsiz eğitim. E, kursları olarak e, halka hizmet sunuyorlar fakat tabii e, çok talep olduğundan dolayı e, zaman kısıtlamasına geçebilirler e, ama hedeflerimizi inşallah yaşama gerçek yaşama geçiririz. Hedeflere ulaşmak aslında biraz da bizim elimizde ama mali ya da maddi imkansızlıklarda galiba buna biraz zorluyor. Tabii. Siz bu albümü yaptınız. Aslında bir albümden daha ziyade bir çalışma yaptınız. Henüz müzik marketlerde yerini almayacak bir evet. çalışma bu. Bunun bile hazırlanmasında ciddi anlamda. Bir emek sarf ediyorsunuz e, ve e, yeri geldiğinde cebinizden e, çıkarıp onun hazırlığını, aşamasını vesairesini ya da stüdyosunu, enstrümanını karşılıyorsunuz. E, burada da artık hani son dönemlerde e, öğretmenlerin ya da işte çalışanların bu tip çalışmalar yaptıklarında ne kadar zorluklarda kaldığını biliyoruz. Siz bu aşamada birilerinden destek aldınız mı? Hayır kimseden destek almadım bu Şimdi konuda. Sponsor diye varmanız <gülüyor> lazım burada. <gülüyor> sponsor arayışımız var. Devam ediyor da. Fakat şu şartlarda Türkiye şartlarında pek bu konuda bu konuya yaklaşan bir sponsorumuz olmadı açıkçası. Turul hocamız stüdyosunu açtı herhangi bir stüdyo ücreti talep etmedi. Ben arkadaşlarımdan rica ettim. Enstrümanları geldiler, çaldılar. Zaten vokallerde öğrencilerim vardı. Bu şekilde imece usulüyle <gülüyor> tamamladık. Ama bundan sonrası için tabii bir klip çekmek istiyoruz mesela. Bunlar maliyetli işler. Görüşmeleriniz var mı? Sponsorluk görüşmeleri. Birkaç görüşmemiz oldu ama pek olumlu yanıtı alamadık. Açıkçası işte Türkiye'deki olan krizden bahsetmeye başladı sponsorlarımız. <gülüyor> <gülüyor> bir kriz mi varmış? <gülüyor> vallahi ben 34 yaşındayım. 34 senedir süren bir kriz var ama ne zaman bitecek bilmiyorum. O kriz dönem dönem ayıka çıkıyor biliyorsunuz. Evet, evet. Ee, o, o dönemlerde hep böyle kullanılan dönemler oluyor evet. genelde. Ee, ama ne olursa olsun bence bu aşamada e, müzikal anlamda bir şeyler yapıldığında ya da en azından kültürel anlamda bir şeyler yapıldığında desteklenmesi mutlaka şart. Ee, belki bunu biraz daha farklı yollarla anlatmak lazım. Bilmiyorum yani ne yapılabilir, nasıl sunumlar yapılabilir ama her halükarda o desteği arkanıza aldıktan sonra ilerlemek zaten hiç zor değil. Tabii. Ee, peki bu anlamda size yardımcı olan ya da en azından e, ne bileyim hani şurayla burayla görüşebilirsiniz e, gibi destekleri olan kimseler var mı? Şu anda yok. Yani bir ajansla falan çalışmıyorsunuz? Hayır çalışmıyorum. Çalışmıyorum. Genelde ben vakit buldukça kendim koşturuyorum. Konserlerden peki e, bir ekonomik destek geliyor mu? Hı hı. E, şimdi koromuzda yaptığımız Ben bayağı bir çalışmalar. şeye daldım <gülüyor> Para kazanıyor musunuz demeye getirdim olayı. <gülüyor> e, para kazanmıyoruz. E, kaliteli iş yapıldığı zaman biraz e, işin mali yanı hep arka geri planda kalıyor. E, koroyla yaptığımız çalışmalarda... Genelde e, ücret kazanmıyoruz. Açıkçası. Peki e, işte konser veriyorsunuz örneğin tek başınıza bir konser verdiğinizde salon kirasıydı işte sazların getirilmesiydi vesaireydi bu tip durumlarda. E, şimdi eşlik ve sazlarımızı enstrümanlarımızı e, koro kendi cebimizden karşılıyoruz. Hepimiz işte kimin ne kadar durumu varsa ortaya koyuyoruz diyorum ya imece usulü diye. Bayağı siz o imece kısmını bayağı bir ciddiye almışsınız. <gülüyor> Peki e, ismek e, işte belediye tarafından normalde evet. e, hizmet verilen bir... Konserlerde e, enstrümanlarımız karşılanıyor. Ha, en azından en Evet ama bizim biliyor. daha evvelki çalışma aşamamız var, prova aşamamız var. Ee, çay çorba orada. Orada gümece <gülüyor> usulü. Işte, <söyleyeyim>. <gülüyor> Allah ne, <gülüyor> ne verdi <Allah> <gülüyor> Peki, e, tabii bununla beraber hani öğretmenlikte şuydu buydu e, pek çok şeyi konuştuk sizinle ama e, bir de müzisyen yanınız var. Yani evet. onu çok fazla irdelemeden e, hemen bu programı bitirmeyi istemiyorum. E, aileden gelen bir şey var mıydı müzisyenlik konusunda? Var. E, babam özellikle Türk sanat müziğini çok güzel söyler. Ee, sesi çok, güzel. çok güzeldir. Peki onun böyle bir uğraşmışlığı var mı? Onun Hayır size? yok. O, o Yalnız arkadaşları var. Arkadaş çevreleri var. Orada çıkıp kendisi de istek üzerine söylüyor. Şarkı söylüyor. Dost meclislerinde evet. söyleniyor. Ee, annemin sesi çok güzel. E sizde o zaman nereden geldiği belli. <gülüyor> Genetik geçmiş o. Genetik evet. Ee, yani onun dışında abimin kulağı çok iyidir. Duyduğu bir şey hemen çıkartır ama müzikle ilgilenmiyor. Bir ben böyle ısrarlı bir şekilde gidiyorum. Bakalım nereye kadar. Peki var mı çocukluktan böyle heves? vardı vardı. Mesela çocukken arkadaşlarıma şey fırça tarak. Hayır varalım. hiç fırça tarak. <gülüyor> ben çok yapardım çünkü. Sonra gel gördüğünüz gibi mikrofonun başına geçip konuşmaya başladım. <gülüyor> arkadaşlarımı toplayıp. ...küçük kağıt, gazete kağıtlarından bilet yapıp... ...konser düzenlerdim mesela. Aha. Bir arka bahçemiz vardı. Orada... ...asolist olarak da ben çıkardım. <gülüyor> Önden birkaç arkadaşı gönderdim. Bakın o zamandan... E, ...organizasyonu kendim yapıyorum. Bileti kendim basıyorum. <gülüyor> Değişen bir şey var mı? yaş 34 yok. Ee, hayat. <gülüyor> bazen, bir sponsorum yok. <gülüyor> hayat bazen bu mücadeleyi... ...gerektiriyor hakikaten gerektiriyor. Evet, evet. Ee, peki... Bence çok güzel bir sohbetti. Ee, aslında en kısa sürede albüm kısmını da konuşmak için belki bir araya gelmeliyiz i̇nşallah, diye düşünüyorum. İnşallah. Ee, bu çalışmaları kaybetmemek adına, belki çok daha ilerletmek adına, çok daha iyi şeyler yapmak adına... E biz de elimizden gelen desteği siz ve sizin gibiler çok için e, sunmaya gayret ediyoruz. E, ve eminim ki dinleyicilerimiz de bugün dinlediği türküleri senfonik haliyle de çok beğendiler. Her ne kadar yolunuza e, işte gedikli taşlar koymaya çalışanlar olsa da siz bence bu yolda ilerlemeye devam edin. E, tabii son olarak hani... En azından benim dinlediğim aşamada pek çok isim var senfonik çalışmalar yapmaya gayret eden evet. ve sizin tabirinizle evet kaliteli işler. Ee, ne yazık ki para etmiyor diyebileceğimiz ama hala inatla yolda devam eden isimler evet. var. İşte az önce konuşurken e, kayıt masasında şu an bize destek olan sevgili arkadaşım Suat söylemişti. Sadık abi, Sadık, evet, Sadık Gürbüz Kürbüz. bunlardan bir tanesi çok evet. severim. E, şu anda beni dinliyorsa ellerinden öpüyorum onun da. E, o ve onun benzerleri pek çok isimde bu aşamada e, sürekli ilerliyorlar. Evet, saygıyla önlerinde eğiliyoruz. Sizin de bence bu yolda bu şekilde devam ediyor olmanız önemli. Öğrencilerinize ışık olmanız önemli. Bence pes etmeyin. Yani sponsor falan bir şekilde evet. olur. Yok ben pek pes eden bir yapım yok. Ee... Ben de öyle düşündüm zaten. <gülüyor> <gülüyor> Durmak yok yola devam diyoruz. <gülüyor> Peki. Ee, yine Şafak söktü... Ee... Sunam. ...isimli bir türkümüz var. Evet. evet, biz bunu sunam diye normalde biliyoruz. Evet. Ee, bunu da ilk kez senfonik dinleyeceğim ben. Daha önce e, pek çok kere klasik tarzda ...hatta Sabahat Akiraz'ın çok çok eski... E, ...long play kayıtlarından hı -hı, filan dinlemişliğim hı -hı. vardır. Ama ilk kez senfonik dinleyeceğim. Bakalım bu nasıl olmuş? Ondan sonra artık programı ee, toparlayıp... kuzucuklarım diyorum onlara. <gülüyor> Sevgili öğrencilerim de burada eşlik ediyorlar bana. Hı -hı. Onlara tekrardan ayrıyetten çok teşekkürlerimi sunuyorum. Peki. Efendim hasbi hal devam ediyor biraz sonra. Türküden sonra artık veda etmek üzere biz burada olacağız. Sizler de radyolarınızın başından ayrılmayın. Geliyoruz. Peki. Hey, Bugün Hasbihal programında sevgili İlknur konuğumuzdu. Ee, henüz kendisinin bir albümü yok ama albüm yapmak üzere can atan, e, türküleri senfonik haliyle insanlarla buluşturmak üzere can atan kocaman bir yüreği var. Ve bu yürekle beraber yapmış olduğu demo çalışmalarını bugün burada sizlerle paylaştı, buluşturdu. E, son olarak tabii söylemek istediğiniz bir şeyler vardır mutlaka. Ben onları da hemen şöyle kısaca bir toparlayalım istiyorum. Sonra yeni yıl mesajınızı alacağım. Özellikle size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çünet ederim. Bey bizi ağırladığınız için e, yaptığımız çalışmaları e, bir kitleye sunmamak için e, ön ayak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. E, uzun zamandır böyle bir isteğim vardı. Yani en azından koro çalışmalarını duyurabilmek adına. E, bu konuda size teşekkür ediyorum. Bu arada bu yakın zamanlarda bir etkinlik var mı koro ile ilgili onu da hemen aradık. Mayıs ayında konserlerimiz ama e, sanırım Şubat ayında bir büyük kulüpte bir konser düzenlenecek. Onun organizasyonuyla ilgileniyorum şu anda. En yakın tarih galiba Şubat'a evet, Şubat'ta, Şubat'ta e, Ondan sonra bir Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde ee, ...yine olacak bir konserimiz Tam var. Tam önümde Türkan Saylan'ın kitabı varken <gülüyor> isabet oldu bu da. Mayıs ayı içerisinde olacak o da. Bir de bizim İsmi'nin e, sene sonu konserimiz var. Hı -hı. 11 Mayıs o Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde her yıl düzenli bir şekilde sürüyor. E, şu andaki projelerimiz bunlar ama ara ara tabii konserler, üniversitelerde konser olabilir. E, herhangi bir şey çıkabilir her an. Peki e, oldu da şu an dinleyicilerimiz e, işte iş yerinde, eczanelerinde ya da evlerinde bizi dinleyen dinleyicilerimiz hı hı. oldu da e, hani bu kurslara e, katılmak istediler, koroya katılmak istediler. Size nasıl ulaşacaklar? Ee, yani bir e-mail adresi ya da bulunduğunuz, sürekli bulunduğunuz bir yer. Tabi İsmek e, internet yoluyla in, İsmek yazdıkları vakit İsmek Hasanpaşa şubesindeyiz biz. E, yazdıkları zaman zaten bizim koromuzla ilgili de bilgi edinebilirler. Batı müziği. Uygulamalı çok sesli müzik diye geçiyor. Ee, oraya başvurabilirler. Orada gerekli telefon numaraları ve e-mail adresleri de var. Oradan ulaşabilirler. Ben şimdi bir şey fark ettim. Şunu sormadım. Batı müziği diyorsunuz ama ee, orada yorum nedir? Yani klasik batı müziği mi yorumlanıyor? Türkü mü? Şarkı mı? Şeyde e, koro içerisinde nasıl bir çalışma? Ee, şimdi olarak? kendi müziğimizden yola çıkıyoruz. Türkiye. ...türkü de var, ilahilerimiz de var... Ee, ...bunun yanında sıra... ...Latince parçalar da var... Ee, ...bir tane Rusça parça yaptık... ...biliyorlar mı çocuklar Latince, Rusça... <gülüyor> ...böyle tane tane tane tane... ...aktarıyoruz onlara... ...çat çat, çat. ...yani <gülüyor> özellikle Rusça parçada bayağı eğlendik... <gülüyor> ...hangisi... <gülüyor> ...Kat ee, ...Kalinka falan değil mi... <gülüyor> Salim, ...çok hey eğlenme... ...hocam biz bir tek bunu söyleyelim falan diyorlar şimdi... Kakruşka. Katyuşka ...Kat, yuşka. kat yuşka. Yani çeşitli dillerde müzikleri seslendirmek istiyoruz ama öncelikle kendi öz müziğimiz. Yani Türkiye'den başlayıp evet. ondan sonra dünyanın çeşitli dillerine evet. giden bir yolculuk yaptırıyorsunuz anlaşılan. Evet, evet. Peki. Bu arada devam edin tabi ben araya girdim iki soru daha sordum hazır sizi bırakmadan. <gülüyor> ee, hani son olarak söyleyeceklerinizi. Yarın yeni yıla giriyoruz yeni bir yıl. ...herkesin her şey gönlücü olmasını diliyorum. E, kaliteli müzikle dolu günler diliyorum. E, kendimiz için de sponsorlar diliyorum. <gülüyor> o kısmı eski geçmiyoruz. Evet. Siz bence bir milli piyango bileti falan... <gülüyor> ...isabeti olur etsin. olur aynen öyle. <gülüyor> Bana çıkmaz demeyin şansınızı deneyin derler hep. <gülüyor> Peki ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hem çok keyif aldım hem de ederim. çok güzel türküleri dinleyicilerimize buluşturduğumuz bir program oldu. Ve tekrar edeyim en kısa sürede albümünüzü de çıkardığınız bir aşamada yeniden İnşallah. burada bu stüdyoda Bu arada ilk radyo programınız evet, sizin. Evet. İnşallah uğurlu gelir Bundan sonraki İnşallah. süreçte çok çok daha iyi noktalarda en azından görüşüyor konuşuyor olabiliriz. İnşallah. Sevgili İlk Not. İnşallah. Ee, Tabii önümüzdeki e, gün yani yarın artık e, yeni bir yıla başlıyoruz senin de söylediğin gibi. E, benim de bu arada 2010 yılındaki son konuğum oldun. Çok da güzel oldu. Çok da keyifle bitirdim ben de 2010 yılının sayende radyo anlamında. E, umarım çok daha iyi şeylerle karşılaşacağımız yeni bir yıla kapıyı açacağız. İnşallah ben de aynı dilekleri sizin için söylüyorum. İnşallah başarılılarınız devam olur, daimi olur. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun yeni yıl diyelim. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler bugün e, sevgili İlknur Yurtman konuğumuzdu. E, görüş, konuşma içerisinde de ya da program içerisinde de söylediğim gibi e, birbirinden keyifli şarkılar, türküler aslında birbirinden keyifli türküler e, tamamen e, senfonik bir altyapıyla sizlerle buluşmuş oldu. Bence siz de e, gayet keyif aldınız, eğlendiniz ama artık... Her şeyin olduğu gibi bu programın da sonuna geldik ve senenin de sonuna geldik en ilginç tarafı da bu önümüzdeki senenin 2011 yılının en azından başlangıç aşamasından bitiş aşamasına kadar her biriniz için istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir yol olmasını temenni ediyorum ben ve bugün programı burada noktalıyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum sevgili e, İlknur Yurtman'a. Ben teşekkür ederim. Ve görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakmanızı dileyerek ayrılıyoruz. Hoşça bir Hasbihal. Hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen.